605. Konu, Hazreti Ömer'in Müslüman kadınlarından birisine hakaret ve tecavüz eden bir Yahudi'yi astırması. Hazreti Ömer, Şam'a geldiğinde ehli kitaptan bir kişi kalkarak, Ey müminlerin emiri, Müslümanlardan birisi beni ne hale getirdi, dedi ve başındaki yarığı gösterdi. Hazreti Ömer çok öfkelendi ve Suheyb'e, Git, bu işi kim yapmışsa onu bana getir, dedi. Suheyb gitti ve bu işi yapanın vef bin Malik el-Eşca'yı olduğunu öğrendi. Onu bularak kendisine, ey avef, müminlerin emiri sana çok kızdı, bana kalırsa sen önce Muaz bin Cebel'e git ve ondan halife yıl konuşmasının rica et, yoksa Hazreti Ömer'in huzuruna böyle çıkacak olursan aceleye getirip seni ağır bir şekilde cezalandırmasından korkuyorum, dedi. Hazreti Ömer namazı bitirdikten sonra, Suheyb nerede, o adamı bana getirdi mi, diye sordu. Suheyb de, evet, dedi. Bu arada Avef da Muaz bin Cebel'i bularak olayı ona anlatmış ve o da kalkıp gelmişti. Hazreti Ömer'in bu sözleri üzerine Muaz bin Cebel kalkarak, ey müminlerin emiri, bu işi yapan Avef bin Malik'tir. Ancak acele edip cezalandırmazdan önce onu bir dinle, diye ricada bulundu. Hazreti Ömer de Avef bin Mali'ye hitaben, bunu niçin yaptın ey Avef, dedi. O şöyle cevap verdi. Ey müminlerin emiri, bu adam yolda eşeğiyle gitmekte olan Müslüman bir kadını düşürebilmek için eşeğini hızlandırdı, fakat kadın düşmedi, bunun üzerine kadını iterek eşekten düşürdü, sonra da üzerine atılarak ona tecavüz etmeye kalkıştı, o zaman Hazreti Ömer, bana o kadını getir, bakalım senin söylediklerini doğrulayacak mı, dedi, avef kalkıp o kadının evine gitti. Durumu onlara anlattığında kadının babasıyla kocası, "Niçin onun ismini verdin? Sen bizi rezil ettin." dediler. Kadınsa, "Allaha yemin ederim ki ben bu zatla gidip olanları Ömer'e anlatacağım." dedi. Kocası ile babası da, "Hayır, sen evde kal. Biz gider söyleriz." dediler. Böylece Hazreti Ömer'e gelip af'ın söylediklerini doğruladılar. Hazreti Ömer, o Yahudi'nin asılmasını emrederek, "Ben sizinle Müslüman kadınlara tecavüz edesiniz diye sulh yapmadım." dedi. Sonra da çıkıp halka şunları söyledi, ey insanlar, Muhammed'in güvencesi hususunda Allah'tan korkup onu istimal etmeyiniz, Müslüman olmayanlardan kim böyle bir şey yapmaya kalkışırsa artık onun için güvence yoktur, o adam hakkında Süveyd, bu Yahudi, İslam tarihinde asılan ilk Yahudidir, der.